Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Climate Central'ın yakın zamanda tamamladığı araştırma, deniz kıyısındaki şehirlerin gelecekte yaşayacağı kayıpların sadece yükselen denizlerle sınırlı tutulması için fırsat penceresinin giderek kapandığını gözler önüne seriyor. Environmental Research Letters'de yayınlanan araştırma 1-12 Kasım'da İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler iklim müzakerelerinin sonuçlarının şekillendireceği iklim eylemleriyle uzun vadede hangi bölgelerin kurtarılabileceğini, hangilerinin kaybolabileceğini tespit ediyor. Bugün 1 milyar kişiye... Ev sahipliği yapan yüzlerce kıyı şehri ve kıyı bölgesi tehdit altında. Google Earth verileri ve görüntüleriyle desteklenen araştırma dünya çapında 2000'den fazla kıyı noktasında gelecekteki su seviyelerinin kesin bir şekilde resmedilmesini sağlıyor. Picturing Our Future koleksiyonu simgesel yapıların ve mahallelerin yüzyıllar boyunca deniz seviyelerindeki değişimden nasıl etkileneceğini gösteren video simülasyonları ve foto gerçekçi yorumlamaları içeriyor. Climate Central'ın kıyı riski tarama aracında Warming Choices adıyla sunulan yeni interaktif harita dünyadaki hemen hemen her kıyı topluluğu için gelecekteki potansiyel deniz seviyesi çizgilerini karşılaştırırken bir taraftan da gezegenin insan faaliyetleri tarafından ne kadar ısındığına bağlı olarak kurtarılabilecek veya sular altında kalacak toprakları farklı renklerde gösteriyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı'na gönderdiği video mesajında iklim krizi vurgusu dikkat çekti. İklim krizi ve çevre kaynaklı sorunlarla mücadelenin sadece belli ülkelere havale edilemeyeceğini kaydeden Cumhurbaşkanı, ekonomik gücü, coğrafi konumu, tarihi sorumluluğu ne olursa olsun tüm ülkelerin elini taşın altına koyması şart dedi. Erdoğan, iklim krizine karşı öncelikle adım atması gerekenlerin bu krize yol açan sıkıntıların ortaya çıkmasında tarihi mesuliyeti bulunanlar olduğunu da vurguladı. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'ne atfettiğimiz önem çerçevesinde gelecek sene 16. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapacak ve 2022-24 yıllarında Sözleşme Dönem Başkanlığı'nı deruhte edeceğiz. Bu süreçte yurt içinde ve yurt dışında biyolojik çeşitliliğin korunması için gerekli adımların atılmasında da öncü rol oynayacağız. Sözlerime son verirken karşı karşıya olduğumuz bütün küresel imtihanlara adil, hakkaniyetli ve vicdanlı çözümlerin bulunacağına olan inancımızı tekrarlıyor. Zirvenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi. Dersimde yer alan ve birçok köyü içme suyu sağlayan Çermederesi kurudu. Derede bulunan binlerce balık oluşan küçük su birikintilerinde yaşam mücadelesi veriyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar ise derede balık ölümlerinin yaşandığını ve tarım arazilerine sulayamadıkları için mahsullerinden yeterli verim alamadıklarını söylüyor. Deha'ya konuşan Avukat Barış Yıldırım, Cerme Deresi kurması birlikte binlerce balıktan oluşan küçük su birikintilerinde mahsur kalan balıkların uluslararası Bern Sözleşmesi'ne göre koruma altında bulunan yaban keçilerinin de dereden su içemediğini Bunun için bölgeden uzaklaştığını belirtti. İklim krizinin yol açtığı kuraklıkla birlikte Çermederesinin Deresi'nin beslendiği Şagülan'dan gelen suyun tamamen kesildiğini belirten Avukat Yıldırım. Bunda bazı köylerin bilinçsiz su tüketiminde etkili olduğunu iddia etti. 4 yıl önce Kızıldeniz'e terk edilen petrol tankları FSEO Safer'den sızıntı çevre bir felaketine yol açabilir. 1,1 milyon varil petrol bulunan gemi 8 milyon insanın temiz suya erişimini engelleyebilir. Tankerdeki petrolün tahliyesi için Yemen'de isyancı grup Husiler, Birleşmiş Milletler'in tanıdığı hükümet ve Birleşmiş Milletler arasında üçlü görüşmeler yürütülse de henüz bir sonuç alınabilmiş değil. Nature'da yer alan habere göre Hint okyanusuna bağlı olan ve etrafındaki birçok Asya ve Afrika ülkesi için hayati önemde olan Kızıldeniz'de böylece bırakılan tanker denizin ortasında çürüyor. İçinde bulunan petrolü denize sızdıran dev geminin çevreye vereceği zararın tahmin edilenden çok daha fazla olacağı ve 8 milyon insanı susuz bırakacağı konuşuluyor. Geminin patlaması durumunda petrolün Yemen sahil şeridini de aşarak Suudi Arabistan, Eritre ve Cibuti'ye de etkileyeceği belirtiliyor. Oluşarak felakette Yemen'in Kızıldeniz'deki balık popülasyonunun da 3 hafta içinde yok olma tehlikesi var. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay düzenlediği basın toplantısında belediye olarak kente yaptıkları yatırımları anlattı. Altay, kuraklığın baş gösterdiği Konya'da Beyşehir ve tuz gölünün korunması için belediye olarak yapacakları projeleri açıkladı. Konya'nın su rezervine yönelik soru üzerine konuşan Altay, Hadim ve Bozkır barajları tamamlandı. Ancak şu anda doluluk oranları %30. Dış havza dediğiniz yerde de su yok zaten. Bu kuraklık iklim değişikliğiyle tüm planlamaları tekrardan yapılmasını gerektiriyor. Ermenik ve Kızılırmak gündemde ama oradaki su varlığı bile oradaki çiftçiye yetmiyor dedi. Tek yolun tasarruf olduğunu belirten Altay daha tasarruflu cihazlara geçmek gerekiyor. Tarımda da aynı şekilde çünkü bu sonsuza kadar devam edecek bir su değil. Bu projelerin yapılıp tamamlanması bugün yarın olacak iş değil. Öncelikle su varlığımızı iyi kullanmalıyız. Dünya böyle giderse işimiz çok zor gibi gözüküyor. Bu kuraklık sadece geçtiğimiz yıla ait değil. İlerleyen dönemlerde de içme suyumuz dahi olmayacak diye uyardı, konuştu. Evet, belediye başkanının görevi de bunları çözmek. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri Haar zul je bugünkü değil, gelecekteki Bosch gezegenin geleceği programını Bosch, yaşam için teknoloji.